بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعقبة الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى يبيه الصحب والجمعين رب شرح لصر وصر وصر لأن رحب لطفاق بلسان وقر وقوضي وقوانا وخفيل ومحمد أنت مضلان وقانسون وقوم الكرافرين اللهم صرق على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد hamdan ve mil mil ala ala tabi Allahu teala hamd. Resulullah sallallahu aleyhi ve sallamın salatu ve Tekrardan bir. Salı günü Cenab-ı Allah'ın inşallah devletlerinde bir canlı kurulmaktesi. Cenab-ı Allah hakkı hak ilh hakkı oyun hakkı almadan Müslümanız inşallah. Cenab-ı Allah batılı çiğin gösse ondan kaçan Müslümanlar dinesin inşallah. Cenab-ı Allah celle celal oğlu hastalara şifa dertlere devam borçlarından asmesin inşallah. Evlerinde hastane köşelerinde. Şifa bekleyen kardeşlerimiz, cenab-ı Allah şifası versin inşallah. Cenab-ı Allah oruç sahamızı tutmayı nasip etsin. Amin. nasip etsin. Amin. Beş vakit namazı kılmayı nasip etsin. Amin. Seher namazını kılmayı nasip etsin inşallah. Amen. Gücü yetenlerin de hepimizi inşallah hasıl olursa itikafa gireceğiz cenab-ı bize nasip etsin inşallah. Amen. Evet arkadaşlar. Bilindiği gibi e, son dersimiz bugün. Bir ay ders yok. Ama inşallah arkadaşlar salı günü, her salı günü burada yemek yiyeceğiz. Her salı günü biz gene buradayız. Abone olsuz arkadaşlar. Hiç kimse bir ay söz Yani ailenize, akrabanıza, hanımınıza dahi söz vermeyin. Biz salı günü buradayız. Derneği toplanıyoruz. Salı olmayacak ama yemek yenecek, Akşam namazı kılacağız. Eee kabus keserek sonra <gülüyor> evde öyle kölü yöne. Tekrar söyleyeyim. Diye mesela ev davetlerinde olan kardeşlerimiz olursa hani evlere falan onlar da önce görsünler. Ev e, davetleri önemli. Cemaat kardeşlik açısından davetleri davetlere iştirak etmek ve sallallah sünnetidir arkadaşlar. Eee ilma konusunda e, biraz ders yapacağız. Aman önce bereketlensin diye, teberek olsun diye bir iki ayet sadece. Yaz, meyal ver, inşallah. Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. De ki biz inandık. Kul âmanna, inandık, iman ettik, billahi, Allah'a iman ettik. Öyle bir şey ki, ve mâ unzilâ, indirilene iman ettik. Aleyne, bize indirilene iman ettik. Ve mâ unzil alâ ibrahimâ, e, İbrahim'e indirilene de iman ettik. Ve İsmaila ve İshâgâ, ve Ya'kûbâ, ve Asbâti, ve mâ útiyâ, Musa ve İsa Şimdi Cenab-ı Allah Celle Cenarı bu, bu da e, alakalı aslında Müslümanın takılması gereken tavla alakalı bize bir şey öğretiyor. Şimdi e, günümüz dünyasıyla günümüz dünyası, dünyasıyla demokrasi denen şeyin biraz açılmış yapacağım inşallah demokrasi denen şeyin. De ki biz inandık. Ne inandık? Allah'a iman ettik. Başka bize indirilene de iman ettik. Ne indirdi bize? Allah kuran değil mi? Biz Allah'a iman ettik ve Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'e iman ettik. Elhamdülillah. Başka? Şimdi burada Cenab-ı Allah Celal Celaluhu burada burada Müslümanlara söyleyin diyor. Yani ey Müslümanlar topluluğu, ey müminler topluluğu Elhamdülillah Allah bize ses ediyor. Deyin ki Yahudilere, Hristiyanlara, diğer dinlere inananlara şunu söyleyin. Biz Allah'a, Peygamber'e ve bize indirilene ne indirildi? Kur'an-ı Kerim'e iman ettik. Başka İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve onun torunlarına indirene de ettik. Musa'ya da, İsa'ya da ve ondan sonra gelen Nebi'ye de, Resulullah sallallahu aleyhi ve e ettik. Onlardan arasını ayırmayız, biz ancak Müslümanlardanız. Şimdi bu bir ayet. Ben tefsir etmeyeceğim. Çünkü vakit kalmaz. Şimdi arkadaşlar, bize göre Adem aleyhisselamla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sefaklar mıdır? mıdır? Yok Allah mıdır? Allah Niye yok? Evet, peygamber. Çünkü hepsi peygamber mi? Peki. Hepsi Allah'ın peygamberi midir? Peygamberdir. Evet Cenab-ı Allah, Kuran-ı Kerim'de e, ulu la denen beş tane peygamber ayırmıştır. ulu la peygamber, peygamberler içerisinde daha üstün derecesi olan peygamberlerdir. Allah bile Kuran-ı Kerim'i ayırmıştır. Biz bazı peygamberlere, bazı peygamberlerden üstün kılmıştır diyor. Ayet-i Kerim'e sabittir. Bu kimdir? Nuh'tur, Musa'dı, İsa'dı, Hazreti Muhammed'dir, İbrahim'dir. Salavatullah aleyhi mecmain. Şimdi bu beş peygamber, Urlaz'ın peygamberleridir. Geri kalan bütün peygamberlerde hepsi iman ettik, ayırmayız. Hepsi Allah'ın peygamberidir. Hz. Muhammed'dir, Hazreti da arda gelen bütün peygamberlere iman ettik. Elhamdülillah. Birinden birine inkar edersek, birinden birine federersek, birinden birine iman etmezsek olur mu? Olmaz. Olmaz. Dese ki biz kardeşim ben Kur'an'ı kerim geçen 24 tane, 27 tane peygamber ver Kur'an'ı geçen. Değil mi kardeşim? Biz hepsi peygamber kabul ediyoruz. Geri kalan peygamber göndermişse Allah Kur'an'ı geçmiyor ya. Ben kabul etmiyorum demek olur mu? Olmaz. Çünkü hadis ediyor 124 bin. Çok peygamber gelmiş. Çok peygamber gelmiş. Yani Cenab-ı Allah da bütün peygamberi yazsa Kur'an-ı Kerim peygambere tabi olur. kuran olmaz. O zaman şimdi bize şu düşür. Şimdi bize göre nasıl ki Müslümanlar göre nasıl ki bütün peygamberleri biz peygamberle kabul ediyorsak ama şimdi e, şöyle bir oyun oynuyor. Hristiyanlar ve Yahudiler Hristiyanlar ve Yahudiler Hazreti Muhammed'i peygamberle kabul ederler mi? Ederler mi? Etmezlerler. Etmezler. Kuran-ı Kerim'i Allah'ın kitabıyla kabul ederler mi? Etmezler. etmezler. Şimdi Hristiyanlar ve Yahudiler iyi anlaşmışlar. Onlar Musa Aleyhisselam'a inanırlar, İsa Aleyhisselam inanırlar, Özeyir'e inanırlar. Ondan önce gelen bütün Peygamber'e inanırlar ama Hası i gelince Olmaz. Kur'an'a gelince ne olur? Olmaz. Çünkü onların e, kabul etmediği şey şuydu, Kur'an-ı Kerim ve Hası Muhammed gelmesinin amacı İslam'a göre, İslam'ın düşüncesine göre arkadaşlar, Ondan önce gelen bütün Peygamberlerin, Peygamberden hükmünü kaldırmıştır. Peygamber de ama şeriatı ne yapmıştır? Kaldırmıştır. Ondan önce gelen bütün peygamberlerin, gelen kitapların hükmünü kaldırmış mıdır? Tevrat'ın, Zebbrun, Encil'in ve diğer gelen bütün sınıfların hükmünü kaldırmış mıdır? Evet. kaldırmıştı İşte, işte arkadaşlar, e, bize göre, Müslümanlara göre, hepsi haktır. Ama batıya göre, papaya göre, mesela papa, hazret Muhammed'e bütün insanlığa göre bir şey kabul etmez. Neye kabul eder papa? de Arapların peygamberleri. Arapları gönderilmiştir. Baba, Francis. Biz ki İsrail aleyhisselam Allah'ın peygamberdir. Onlar der ki evet Muhammed gelmişse o kime gelmiştir? Araplara gelmiştir Hazret-i Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar inancı budur. Zanneder Yahudiler şeyi kabul etmezler. Asla kabul etmez Yahudiler. hazret Şimdi hani e, demokrasi de bir dindir arkadaşlar. Demokrasi bir dindir. Neye gördünüz arkadaşlar. Demokrasinin demokraside mesela inanılması ya da inanılması ilginç şeyler var. Mesela demokraside özgürlükler. Hakkın kendi yeri seçmesi, cumhuriyet. Demokraside fikir özgürlüğü var mıdır? Fikir özgürlüğü var mıdır? Yoksa yok diyor arkadaşlar. Var, var. var değil mi? Fikir özgürlüğü. Fikir özgürlüğü. Ama demokrasinin dediği şey, mesela batın çıkarttığı demokrasiden, demokrasinin çıkarttığı şey, batın çıkarttığı bu ürün İslam dışı olan bu uygun arkadaşlar, demokrasi, İslam uygun değil. Niye? Şimdi demokrasi sistemlerinde Hz. Muhammed'e söylemek caiz mi bizim tabirler? Caiz mi Niye caizdir? Serbestdir Serbest. Serbest. Diyor ki, Batı diyor ki, kardeşim ben Hz. Muhammed'e bize gösterir Muhammed'e. Onlar Muhammed'e, Hz. Muhammed'e bize gibi Haşa, haşa. Herhangi bir e, şey surete sokabilirler. Özür dilerim Anladınız değil mi? evren gibi kötü surete sokabilirler. Onu çirkin bir hale sokabilirler. Haşa. Pislik olup pislikler. Şöyle. Onlar söyler. Onlar bunu söylemesi demokrasi evet. mıdır? Demokrasi mıdır? Evet. Ne diyor? Ulan demokrasi ülkede yaşıyoruz. Ben ben İsa'yı çiziyorsam diyor İsa'yı Muhammed'e çizerim diyor. Bize göre İsa'yı da çizsem aynı eee kafirsin. Hazreti Muhammed'e de aynı bir kafirsin. Fakat hem şey yok. Biz Hazreti Muhammed yapıldı. Bağırız, bağırız, da, İsa'ya bağ e, yapılınca bağırmıyoruz değiliz. Bize göre ha demişiz ham ha Muhammed'i çizmişiz Fakat bir şey yok, hepsi peygamber. Allah'ın şifayeti girmeyi, biz hicmin ayırmıyoruz. Hepsi Allah'ın peygamberidir, hepsine ima etmiş arkadaşlar. Ama, demokrasi diyor? Hop olmaz diyor. Son yüzyılın icadı olan demokrasi diyor, kardeşim diyor. İstediğin tasdif çizebilirsin. Kur'an ayetlerine daha da içebilirsin gülebilirsin de Kur'an ayetlerini Herhangi bir şey inkar edebilirsin, da geçebilsin. Bu demokrasinin gereği midir? Demokrasiyi buna karşı çıkabilir mi? Alkı diyor, sen sebesin diyor. Diyor mu? Evet. Diyor. Demek ki demokrasi fazla da e, bir şey değil arkadaşlar. Değil. Belki demokrasinin birkaç noktası var. Ben onu söylemek Birkaç noktası var İslam'a uygun birkaç noktası. Ama yüz, iki, yüz şey içinde bir iki şeyi daha konuşmam bile gerekiyor arkadaşım. Onu söyleyeyim. Ama şimdi, Eminim bu da demokrasiyi seven insanlar var. Ben bunu eminim. B bildiğim insan atar demokrasiyi böyle kabul eder. Şunu söylemek lazım. Demokrasilerde, demokrasilerde bir kadının fuk yapması, bir insanın Allah'a sömesi seves mi? He? Sefes. Neyse, sefes. Sefes değil. Niye sevesin fuk? Çünkü fikir. Fikir, fikir özgürlüğü. Allah ona diyor. Kâf -i. Kâf -i diyor. İslam ona diyor? Hüküm, fıkıh. Fıkıh ona diyor? Allah'a söyle. Kâfif. Öldürdü. Öldürdü. diyor, <gülüyor> öldü diyor. diyor. tövbe istiğfane davet ediyor. İman etsin olmadı, öldürdü. Şimdi bak arkadaşlar. Dinin sahibi ben değilim. Biz değiliz. Biz de sadece fıkıh konuşursak, sadece haramlar, helala konuşursak sıkıntı olur. Bu senin olur? İşimiz, günümüzde yok. Fetva bulak. Şu haram, şu helal. Ama bir de gerçekler var. Günümüzün gerçekleri ve günümüzün yasana. Demokrasi, demokrasi sadece araç olur, amaç olamaz. Sadece araç olur. Evet. Hiçbirin arası ayırmayız, biz ancak ona boyun eğen Müslümanlarız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde bir erkek vardı. Hatta iki tane erkek vardı. Kadın gibiydi, kız gibiydi. Giyimi, konuşması, süslenmesi yani şeydi, tehlikeli boyutlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı onu? Sürdü. Başka yere sürdü. Hazreti Bekir geldi, Hazreti Bekir geldi, daha doğrusu heves sürdü, uzaklaştırdı. Komu muydu? Yok. Ama tehlike mi arz ediyordu? Tehlike arz ediyordu. Onu sen tek başına kalmam lazım, uzaklaşmam lazım. Uzaklaşmam lazım. Demokrasilerde erkek erkeğe bir eve gelirse, ilişki işe yaşar ise, erkek erkeğe, affedersiniz, yani, serbest midir? Serbest de. arkadaşlar demokrasilerde? De. Demokrasi de. de. Demokrasi de. de. Zaten HDP'nin seçim şeyinde, Evlendireceğim diyor HDP'de. Doğru mu arkadaşlar? Bu ne anlama geliyor? Demokrasiye ben iman ettim, ben demokrat bir adam diyorsan bu burada kalmayacağım kardeşim. Niye? Adam sana der ki, ''Kardeşim ben seni beğendim, sen de beğendiysen gel bir teolak.'' Ya olur mu? Ulan ben demokratim. Fikirimi açıklaşır söylüyorum. Sen de fikrini söylüyorum. Beğendiysen gel bu işe bak. Seversin demokrasi nereden? Allah ne diyor? Aklama da lan aşağıya. Allah Allah selamet desin. <gülüyor> Araba böyle müteşebbütünce kaç bunlara sevaz. Şimdi demek ki her şeyi kabul etmek de olmuyor arkadaşlar. İslam'a göre biz her şeye deniziz. Biz İslam'a alırız, demokrize bakarız. Sen neyin faydalı bana? Faydalı olan şey alacak. İslam ögüsü değilse kardeşim sen din sana ben dinim bana. Bu Allah devam ediyor. Her kimle İslamdan başka dine varsa bakın Allah ne diyor? Bunları kabul edeceksin. Kabul ettin mi? Kabul ettin. Bütün peygamberleri kabul ettin mi? Tabrettin. Hep Hepsine iman ettin mi iman ettin? Ve Allah diyor ki bütün peygamberler atıf ediyor. bir önceki ayete. 85 84 e atıf ediyor. Her kim de İslam'dan basabildin ağarsa. Bir önceki ayetin sonuydu. Biz ancak Allah'a boyun eğen müslümanlarız. Biz Allah'a boyun eğdik mi? Müslüman mıyız? Bizim müslüman olarak Allah'a hamdolsun. Özür de ben Müslüman olmasadır. Ha köpek haber. Kendi şahsıma söyleyeyim size söyleyeyim. Müslüman olmasa da hakikâ. Çünkü Allah kolay ki diyor <gülüyor> Müslüman dışı insanları? Hayvandan. Evet. Hayvandan bile aşağı diyor. Ne diyor? Her kim İslam'dan başka bir dine artık asla ondan kabul edilmeyecek. Asla kabul edilmeyecek. Senin Allah ne diyor? Ben Hristiyanım. Ben Yahudiyim. Ben Budistim. Ben layikim. Allah ne diyor? Ben bunlara fazla demiyorum, etmeyeceğim. Çünkü İslamın başına ne getirsen getir, bu ne de bildiğimdir. Çok daha basit söyleyeyim. Ne diyor? Türk Müslümanlar, Kürt Müslümanlar, Arap Müslümanlar. Ya ne gerek var ya? Ne olur çekim sözde bunlar? Türk, Kürt ve Arap Müslümanlar. Osmanlı ne zorluk şey yapmaya çalışıyorlar. Ne mi çalışıyor? Türk Müslümanlar. Ya kaç Osmanlı? Türk milliyetçiliğiyle yani memleketi oru koydu dünyayı Türkçülük diye ortaya çıkmadı ki örme derdi yoktu. Öke Türk olabilir ama derdi Türkçülük müydü? Resul-ü selam aleyküm Arap da derdi Arap Müslümanlığı mı ayırmadı? Resul-ü selam aleyküm. Böyle bir derdi yoktu Resul-ü selam aleyküm. Ama böyle bir şey çıkmış yoktu Her kim insanla başa bildiğini nasıl kabul edilmeyecek? Sen dinle kardeşim ben Müslümanım. Ne inanın? Ben Nusayri inancındayım. Ben Ale'ye mi diyorsun? Evet. Sen Müslüman değilsin kardeşim. Allah Kur'an-ı diyor? Müslümandan başlayı, İslam'dan din dinarız kabul edilmeyecek. İslam'ın da emir yasakları, İslam'ın da itikadi şey açık mı Fıran-ı Kerim'de? Allah'a, Allah'ın istediği gibi. Peygamber'e, Allah'ın istediği gibi. Fıran'a, Allah'ın istediği gibi. Doğru mu Ahiret günde, cennete, cehenneme, Allah'ın isim ve sıfatlarına, Allah'ın zatına, Allah'ın istediği gibi inanırsan, biz ona ne diyoruz? İslam ona ne diyor? Müslüman diyor. Bu şartla ölse Müslümansın. Ben Müslümanım ama Ali Allah'tır. Sen Müslüman değilsin. Ben Müslümanım, ben Müslümanım ama başörtüsüdür, efendime söyleyeyim, Kur'an-ı Kerim'dir, namazdır, oruçtur, hacdır, bu gibi şeyler daha öçür. Sen Müslüman değilsin. Sen dilin Müslüman ama kalbin kâbır, gel Müslüman. Ne diyor? Kim insanın başka bir dine varsa, artık asla kabul edilmeyecek. Vakivette o ne olacak? Ne olacak? Zavar edenlerden, hüsvan edenlerden, ziyana olayanlardan ya, ayeta açık. Başka bir ete geliyor ya? Başka Allah meydan okuyor. Allah diyor ki, cennetin sahibi diyor. Diyor mu? Cennetin sahibi benim. Bu cennet. evime girmek istiyorsanız, benim peygamberime, şehitlere, sıdıklara, salihlere, dörtçe değil mi? Kerso, <gülüyor> komşu olmak istiyorsanız, komşu olmak istiyorsanız, benim rızamı ve benim cemalimi görmek istiyorsanız, benim şahitlerime olacaksınız diyor. Ne? İslam dinine benim istedim ki imajsınız Keyfinize göre değil. Bana göre değil. Ben böyle anladım diyelim kardeşim. Böyle olmaz. Hümanist da olmaz. Ya yazıktır ya. ya. şimdi bu Hristiyanlar, Yahudiler ne olacak? Ne olacak? Buna orada Irak'ta bir buçuk milyon Müslüman oldu. Irak'ta. Diyen olmadı Irak'ta bir buçuk milyon, milyon tane Müslüman oldu. Ne oldu diyen oldu? Afganistan'da. Ulan demokrasi ne dediniz? Seçim dediniz. Afganistan'da kim başa geldi? Seçimle. Taliban geldi. Taliban ne yaptı? Molla'yı seçti. Lider seçti. Develdiniz mi? Develdiniz. Mısır, Mısır. Mısır'da. Mısır. Ne dediniz? Demokrasi dediniz değil mi? Tüm dünya demokrasi. Demokrasi iman diyen Türkiye'de insanlar diyoruz. Demokrasiyi iman ettik Ne oldu Mısır'da? Seçim oldu mu? Kim geldi başlığa? Selçuk? Muhammed Musi. Allah ondan razı olsun. He? Şu an günümüzde Türkiye'de adam diyor ki oy vermek kafirdir. Tamam. Seçime girmek kafirdir. Tamam kardeş. Ama Muhammed Musi'ye sen şey yapıyorsun? Destek mitingleri düzenliyorsun. Niye düzenliyorsunuz Muhammed Musi'ye destek mitingi? Lan niye Muhammed Musi'ne ne geldi? Seçimine gelmedi mi Muhammed Musi? He? Oy vererek gelmedi mi? Demokrasi ne diyorsunuz? Muhammed Musi demokrasine geldi. Sizin yanınız, sizin iman ettiğiniz şey ya da Muhammed Musi'ye gelmedi mi? Niye o zaman Muhammed Musi derdiniz kardeşim? Niye adamı ona da on buçuk ayda koltuğuna ettiniz? Demek ki sizin deriz, demokrasi değil kardeşim ya. Ona sizin derdiniz halkın kendini seçmesi değil ya. Sizin derdiniz ben kafamdaki sistemin oluşması. Devlet Musi falan değil. Afkansız'dan seçim oldu, Taliban geldi. Allah razı olsun bir daha söyleyeyim. Molla Amer geldi. Ne oldu Molla Amer'e? Bilen var mı? Hani seçimde buyurun, hodri meydan, demediniz mi? Gitti mi taliban. <gülüyor> Halk şimdi ne istiyor? Ne istiyor? Amerika'nın hükümeti Taliban alışmaya çalışıyor. Sebe mi ne? Düzelmiyor. Halk ne istiyor. Taliban ne istiyor? Ulan size ne? Ben, ben diyorum ki beni yöneten Serhat Köz beni yönetsin diyorum. Halk ne istiyor. Ulan size ne ya? Ulan ben öyle memnunum. He? Demokrasi bu değil mi İbrahim? Bu demokrasi bu. Siz ne kayıyor? Yok diyor. Allah Amerika diyor ki sen geri zekalısın diyor affeylesin Müslümanlarım. Siz anlamazsınız bunu diyor. Siz kafana çalışmaz. Sizin diyor hedefiniz diyor. Ben sizin hedefiniz yüksek hedefleriz de sizin. Siz bunu boş verin. Ne bak? Ne o? Hamit Kazay mıydı? Kukla. Hamit Kaza sizin daha iyi diyor. Mübarek ara ve ara geldiler. Hüsnü mübarek devralde kim geldi? Sisi geldi. Şimdi adamlar el açıp mübarek neredesin diyorlar. Allah Allah. İşte demokrasi budur arkadaşlar. Bizim ilan kararı Evet, şehit olursa Allah e, onu peygamberle konuşursun. Tamam. Her kim İslam'dan başka bir din ararsa artık ondan ihtimal yok. Asla kabul edilemeyecek ve kıyamet gününde ahirette ne olacak o? Hüsrana oluyor anlardan. ne olacak arkadaşlar? İslam'dan başka bir din yok. Ben Yahudiyim ama Müslüman olmaz. Hristiyan Müslüman olmaz. Nuserviyim, Aleviyim Müslüman olmaz. İslam'ın önüne Kürdüm, Türküm, Arabam kelimesi eklenmez. Allah kuran kendi açık bir fermanı var. Ne diyor? Ben Müslümanım diyenlerden daha güzel sözü kim olabilir? Ayet kim açık mı? öyle ekleme, Arap değil deme. Türk değil deme. Şimdi milletselle şey var. Yani Türk Müslümanlar. E bu Türk Müslüman olsun. Ne anlama geliyorsa. Türk. Sanki hazırlamak Türktü. Eğer birisi önküle ölecek olsa, Arap, Arap niye ben hazırlamak Arap'tı? Ben, ben Arap'ım dedim. Haşa. Peygamber ne diyor? Ayamakta diyor. Ezmişim diyor. Şimdi Allah'a hamdusyanlar kılsın. Ben e, pastem bunu fazla uzatmıyorum. Çünkü asıl mesele oruç ve orucu bozan bozmayan şeyler. Bir onla konuşayım bitireyim şimdi. Demek ki Demokrasi denen şey bir yalan ayıbarat. Hikaye. Ama beni sadece üzen şu oldu. Cami çıkışlarında tanıdığım isim, eski gittim vakıf diyeyim. Anlayısız. Ben de yönetim kurulunda, şu an mi kamerayı? Çekiyor. Benim de yönetim kurulunda olduğum ben de kurucular kurumunda olduğum, yedi kişiden bir tanesi bendim. o eski yiğitler makrafta. Adam bana diyor ki, kağıt dağıt dağıtıyor. Kağıtın amacı ne senin? Diyor ki, oy vermek küfürdür. E ben adam, ulan bir önceki seçimde sen bunu söylemedin. Dedim mi? Demedin. Bir önceki seçimde demedin. Niye şimdi diyorsun? Şimdi hükümetle kavga edince mi oy vermek küfür oldu? Hükümetle önce oy vermek küfür oldu. Tamam Hatırlıyor musun sen çok? Cuma şehrin çıkarken, hatırladım ben bunu tanıyorum, Kısımda sana verdim. İyi güzel de kardeşim, sen bundan geçen sene Muhammed Musi'ye destek mitingleri veriyordun. İstasyon meydanında, çıktın bağla bağla, şey yaptın, Muhammed Musi için şiirler söyledin, maşal söyledin. İyi güzel, ulan Muhammed Musi'ne ne geldi? Ne geldi ben ben Seçim bilmiyorum. Muhammed Seçmeye gelmedi mi? Hakkı kendi seçmesine geldi mi? Hakkı <gülüyor> da biz Muhammed Musi'suyuz. <gülüyor> oraya gelince, oraya gelince e, destekçi kardeşimiz buraya gelince e, olmaz. O da Müslüman, bu da Müslüman diyor. Ne fakat şimdi anlamadım. Bir, bir, bir şey, bir şey var. İşine, İşine geldi gibi, gibi demek Kaç sene yemek, içmek orucu bozar mı? O bozar. Evet. bozar. Cinsel eşiği kaç sene yaparsan orucu bozar mı? Bozar. Buna ne lazım? Altmış artı. Altmış artı bir. Unutarak yemek, içmek, orucu bozar mı? Bozmaz. Bozmaz. Bozmaz. Geçer artık bunu söyledik, hazır geçiyorum. Bozmaz. Unutarak cinsel eşiği ya bu neredeyse mümkün mü? Affedersiniz. Mümkün mü? Yani, afferesin, bir yavrusan bir aa, aa. Allah'ın nimeti mi diye şimdi? Yani. Size telefon gelmişti arazı hocam. Evet, <gülüyor> geldi, kafanızı görmüyoruz. Aç, Açmak öyle size mi? Demek ki, ee, bunlar orucu buluruz ama dikkatli olmak lazım. Yaşlı ihtiyaç bir adam gördün, Faruk abi dedi ki, lan yaşlı ihtiyaç, 80-90 yaşında. Faruk abi, ne diyeceksin bu adam? Yemek yiyor adam, gündüz, Ramazan yanında. Afiyet, Afiyet, Afiyet olsun. Afiyet olsun, sen. Afiyet olsun. Sen de, Sussan daha iyi olur çünkü bu adam, bitik. Zaten, evet. Misak kullanmak ucu bozar mı? Bozamaz. Bozmaz. Aa misak suyla batırsan, ıslak ıslakla misak ucusan, misakların içinde bozar mı? Bozmaz. Bozar mı? Bozmaz. Bozar mı? İşte Yok bozmaz. Bilmiyorsan Suyla ısladığın misak fırçalasın mekir olur. İmam ağzı mı mekir olacak Şöyle bir çapa söyleyeyim kasten böyle. Hani şey söylersem bilirsiniz. Demek ki e, ağza bolca suyu mevcut bozar mı? Bolca su ömek, Bola, ne de? Tenzih emmeküldür. İmam Büyüsür diyor ki tenzih emmeküldür. Ya yani niye? Bolca su ömek ne anlama geliyor? Evet. Tehlike mi? Kale. Sen sınırlısın. Evet. Az ve Ama bolca böyle hani kusura sallırken böyle hani geçen hafta anlattığım e, su verirsin ağzına, tükürürsün. Hani yanıklarda, dişe ağırlığında köşte bir şey kalır. Su birikisi kalır. Doğru. O da... <gülüyor> yani Allah affetsin. Niye? Fıkıh ne diyor? Aza kalan su kaçmış ya sağ olsun o köşe. Bozaziyon fıkı. Yağmur arada sıkışmış. Sıkışın da Allah'a dua edin ha. <gülüyor> Bir iki damak alsın da şöyle katlanmasın diye. Bunun ucu bozmaz. Ama amelle niyetlere gördü. Sen niyetin mi? Evet. Orucun kanlı ucu mı? Bozmaz. Kan orucu bozmaz ama oruçluyken bozmaz. Orucun kanlı ucu orucu bozmaz Oruçlu kimsenin, bunu söylerim de bilinsin diye söylüyorum arkadaşlar. Yani dinde ayıp yok bu orada. Zitavki edebiyle konuşalım. Oruçlu kimsenin hanımını öpmesi, sarılması, öpüşmesi falan filan Bunların ucu bozanı mı? Bozul. Bunların orucu bozan şeylerden değil arkadaşlar. Ama, Ama ne nedir arkadaşlar? Nedir nedir? Din nedir buna? Fıkıh? Mekruh. Hoş değil. Çünkü sen ne yapmaya çalışıyorsun? Sen yüzde ellisini tamamlanın. Fidalarını gidiyorsun. Tehlike et. Gitme. Dur. Ya şimdi mi canlı istedim? Şehvetle öpersin ki, şey değil. Şehvetle de öpersin bile sıkıntı yok. Sıkıntı ne? Hoş değil. Çünkü sen bir adım ilerisi daha da tehlikeli. Şehvet gelecek, kendini tanımasın. Sonra onu da bahsedersin de ki ağa atmışsın geldi. Yani fetvasını da bulamazsın. Ve üst üste, aman Allah'ım ya. Üst üste iki ay boyunca. Ulan, <gülüyor> seviyoruz, güldürürüz, güldürürüz. Şimdi e, sahabeden bir tanesi, Resul diyor. Diyor ki, ya Resulullah sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu Kütüb-i Sitre geçiyor. Kütüb-i Sitre, kitabı da öğretiyorlar. Kütüb-i Sitre. Ya Resulallah ben bittim, yandım diyor. Yaşlı bir sahabe. Ne oldu diyor. Ben diyor hanıma yaklaştım diyor. Ramazan'a oruç hanıma yaklaştım diyor. Ben bittim diyor. Ben helak oldum diyor. Gittir altmış gün oruç çıktın. Ya Resulallah diyor. Ben nasıl olacağım diyor. Ticak olursam unutardım diyor. Ben yaşlı ben tamam diyor. Mümkün Mümkündü, benden bir şey olmaz diyor. Tamam diyor. Bir köle Hazret diyor. Ya sula, benden fakir yok diyor. Ki, ben çok fakirim. Ne köle, köle ne de diyor? Ben de kalmam, başka bir semiz yok diyor. Köle azerdam, oruç et, at, oruç etmem. Tam diyor. O zaman biraz bekle diyor. Fırma geliyor, bir çuval dolusu. Sağlam bir fırma geliyor. Şu fırma al diyor. Yani vesile sayesinde fırma iyi fakir diyor. Ha, al diyor sen olsun fırma diyor. Fırma al diyor. Dağıt diyor fakir fakir. Ya sula diyor şu iki kayalık aslında, medin aslında. Benden daha fakir ol yok diyor. Al senin olsun diyor. <gülüyor> <gülüyor> Allah şahidim olsun, Hazreti Muhammed'den daha iyi insan yok, daha şerefli insan yok, daha üstün bir insan yok, ceba aleyhisselam vallahi billahi diyor, onu kıskanıyordur, <gülüyor> böyle bir şey olabilir mi ya? Subhanallah ya, al diyor olsun diye. Hanıma ne dedi biliyor musun? Hanı dedi ne ben daha böyle bir şey yaşamam diyor, ben diyor insanların en hayırlısının yanına geldim diyor, yani neyle gitti, yandım bittim helak oldum diyor, sırtına humboya almış, Böyle acı olması en kaderesinden. Hanomana tamam hanım tamam diyor bir kaçalık erzamız da çıktı. Elhamdülillah. Atışma bozuldu. <gülüyor> ya şeye bakın işte kardeş. Boşluğu genelde. Ya elhamdülah ya. Allah nasıl böyle bir merhamet de Allah'ımız da bizim. O zaman şimdi öpüşmek bozmuyor mu? halde. Bozmaz ama yani e, hanımının sadece, emerse, sadece sadece hanımın dudağını emerse salya gelir. dudağını emezse onun salya su akarsa bozur. bu sıkıntı. Yani tahrimen mekruh. Nedir? Hanama yakın. Yani iş artık bozma senese gelmiş. Onun için e, sınırı zorlamak lazım yani. Sınırı zorlamak lazım Ben hızlı geçiyorum. Geçen hafta eşit Şimdi dişin ağzıda bir şey kaldı. Eser, dişin ağzıda bir şey kaldı. Onun büyüklüğü, küçüklüğü nasıl yutarsan ne olur? Hocam, ben yani seni yurt, dinliyorum. Ot büyüklüğünde ve daha büyükse yutarsak bozar hocam. Evet. Ondan daha küçükse ve sahur yani imsak girmeden önce yutarsak da bozmalar. Daha küçük, susam tanesi gibi falan bu gibi küçüşerek evet. affoyulmuş hocam. Çünkü kalması muhtemel arkadaşlar. Diğer mesela sen koku. <gülüyor> mesela kolonya kokusu, e, jilet kolonyası da onun kokusu ne bileyim misak şey eee buzlu bu, su bu, şey neydi o? Esans. Esas kokusu, kapçın kağıt karp kokusu bunla arkadaşlar hocum buzmaz. Ama kaç sen gelirse çekersen bunlar mecruttur. Gene olmazmaz çenozluk açımız. Evet. Bunda eee tabii ki bu işlere evet kavçığın psikolojisi. Adam bütün gün başında eee diye mesela arkadaşlar kusmak ağız bozar mı? Bozar. Ağız bozar. Evet. Bir ağız. kusmak kendinden gelinse, kendinden gelmesi farklı, bile kusmak farklı onu araştır, ayırmak lazım. Ağzı olmuyup içeriden özse ittifakla ağzı bozmaz. Yani az bir şey gelmiş, geri dönmüş falan. Bunlar orucu bozulur. Az bir şey gelmiştim. Ama yutarsa kasten, ağza gelmiş oluyor yutarsa orucu bozmaz. Diye arkadaşlar, diyelim ki mide bulantısı var. Geliyor, gitmiyor, kötüleştin, muarardın, sarardın, ağzı bağıma bastın, çıkarttın. Peygamber sana nasıl yapmıştır ha? Midesi bulanmıştı, Birkaç kendi bile kusmuştur. Hatta oruçluyken kusmuştur. Ne olur? Bozulmuş. Bozul mu? Dışarı çıkıyorsa bozma mazharım. Ben soru sordum. Kitapta öyle yazıyor. Kitap Kitapta bu sorumluluğunu ne yazıyor? Ne diyor? Bence bozar. Ağzı bozar. Ağaz. Bozar. Ağzı boz. Kustu. Ne olur zaman kusarken hacsın bile kusturun için, bunlar bozdu bozar falan. Hocam tekrar kaçarsan mı bozar? Hiç yok. Kaçmasına gerek yok. Hacsın bile, senin bozma e, çıkartman Bence. orucu bozar mazharım. Cezası bozar. bir gün Bir gün. Bir gün. Haza yok. 60 gün yok. Bir gün sadece bunu. Bunlar. Senin özel rastan kaynaklanıyor. Hasta olduğun için. Kendi özel rastan dolayı her şey. Resul Aleyhisselam bozulmuştu. Yemek yemişi Ayşe annemiz Ya Resul Aleyhisselam Evet kustum dedim. Çıkarttım dedim. Yani rastlandı, e, çıkarttım dedim bunu. Bu demek ki, yani Allah bunu bu gibi bir şeyle biraz kalple alakalı, niyetle alakalı. Ya e sen bunu yaparken, yani daha sanki biraz midem bulandı gibi. Ya zaten 16-17 saat boyunca oruçluyorsun. Bah, tahminen midem bulanacak. Doğru mu? Yani aslında. biraz midem bulandı, ben midem bulandı, neresi yani orucu bozayım. Ya bırakın bu işler şimdi. Biraz sanki burnum attı, biraz başım ağrıyor. Ya 16-17 saat bulunca başını alması mümkün mü? Buna da bek. Başını alacak, terbiyeceksin, has karsın, damağınla e, hava girmeyecek. Yapışacak artık böyle. Nefes alacak, takatini almayacak. Rica ediyorum alttan su, beşten alttan soru, yediden sonra bana açıklayacak soru sormayın. Hele böyle çetikli soru sorayım, cevap vermem. Şeref soru soru. Yemekten soru. <gülüyor> Başı soru. Evet ya Evet. Öpüşmek, oynaşmak ya falan filan bu gibi şeyler şey arkadaşlar. Oruç bozulmaz. Ama bunlar mehrut arkadaşlar. Bunları geçer arkadaşlar. Çünkü bazı sorular var. Sizi açma bile istemiyorum. Evet. Ee, Şırınlık yapmak orucu bozar mı? İçinden vücuda giriyor. İne giriyor hanım. Evet, iğne gibi, bu gibi şeyler ocağı bozarlar. Şimdi, bu günümüz, günümüz de fetva verme çalışıyor. Efendim, iğne var, o yüzden bozar bu. Dışarıdan bir şey giriyor mu? İçinden su var mı? Bu her ikisi de bozar. Çünkü onun için giren, içine giren şey sıvı. Sonuç senin sağlığın için, sahatin için veya enerji için veya doping için veya da serum giriyor. Bunu anlamıyor evet. senin canı tutmak için. Bu gibi şeyler ocağı bozar. Sadece bazı zatlar çıkmış diyor ki Antibiyotik gibi Mesela tutmak süslama antibiyotik yapmam lazım Bunlar bozmaz Şeker sesini insülin gibi Bunlar bozmaz diyenler var Bunlar arkadaşlar Şey değil Yani görüş değil Kabul edilen görüş değil Zaten şeker hastasının şeyi e, serbest bırakılmış. Aslında muhafet etmiş. Yani bunu zorlama yeri yok. Günümüz e, meselesine bunu açtık hadi. Mesele anlaşıldı. Evet, asıl mesele bu. Diğer mesele. Oruç tutmamayı mubak özürler. Bir adam oruç olmaması için bu şartlar lazım. Birisi yolculuk. Bir adam yolcuyken kaç kilometre? Üç gün. 18 saat 90 kilo. Ya 85, 83, 82, 80, 90. Farklı farklı mezhepler arasında farklı farklı şeyler var. 80, 70, 72, 92 diyen görüşme Evden çıkınca da olur yemez. Yani evden çık, çanta aldın, Evden çıktı nereye gidiyorsun arkadaş? Bir i̇şte saatin Mersin'e. Mersin'e kaç şubat'ı? 70. 70. Atım daha doğuya gidiyorsun. Nevetin Erdemli. Evde meytin. Antalya'ya e gittin. Hatay'a gidiyorsun. Ankara'ya gidin. Evden çıkarken sana diyor ki fıkh'tan bir kaidede ne diyor? Sen diyor neysin diyor? Seferlisin diyor. Çünkü on yedle çıkmışım. Ama biz bunu almıyoruz. Diyoruz ki iki ihtimal var seferlik arkadaşlar. Birincisi Adana'dan çıktı mı seferlisin? Suran bir tabu nasıl? Mesela Adana çıkarken otoban çıkışına çıkarken en son ki binen eski mı çıkıyor? Bir yoldu mu? Otobüs odan mı çıktı? Renault'dan. Renault'da istasyonu evlenici mi oda? İşte galiba oradan bitten sonra oradaki binaları falan geçiyorsun ya, otobana giriyorsun ya, İşte otobana girdikten sonra sen seferisin. Niye? Bulunduğun şehirle alaka kestin mi? kesin. mi? Kestin. Bu türlü bir görüştür ve doğru bir görüştür. İkinci görüşe arkadaşlar, doksan kilometre ortalama. Ben ortalama diyorum. 90 kilometre çıktı mı adadan? sen neysin? Sefersin. Bu yolculukta arkadaşlar oruç tutmamakta neysin? Sevmesin diyelim. Yani tutmazsan günah yok, tutmazsan günah yok. Ramazan da olsun tutmazsan günah yok. Ama 15 beş gün fazla kalacaksan ne anlama gelir bu? Mükemsin. Sefer değilsin. Ne veriyorsun? İstanbul'a ne yapacağım? Vallahi bir ay kalacağım, bayrağına geri geleceğim. E, Ramazan ayı? E seferiyim. Olmaz. Sen artık o şey var. Sen evde çıkarken de muhkemse oradayken. Yani sen sefer değilsin. Sen avucunu tutacaksın. Yani sebest değilsin sen. Öyle söyleyeyim. Yani 14 gün kalırsa sefer hükmü ne gibi? On beş gün. Ama onu tutuyor artık ya. Ya tabii ki. Kimse Uçak o. Ya. Hastalık. Şimdi ne mi söyledik? Baş ağrısı olduğu, mide bulantısı olduğu, terlemi olduğu, halsi bu gibi şeyler arkadaşlar. Hastalık sıfatla değil. Mide bulantısı buna değil. Ama hasta öyle bir hastalık arkadaşlar. Mesela kimler oruç tutmayabilir? Şeker hastası bir adam ben şikayetsizliyim ben. Allah bizi kimseye şikayetsiz yapmasın. Var mı da şikayetsiz olan? Yakında olan var mı? Annem var. Kaynanaması var. E kimin annesi eee insülin annem hocam. Ben var. Şikayetsizliyim. Yemek mi yemesi lazım? Ara ara ara ara ara falan su içmesi lazım. Tutabilir miyiz? Mümkün değil de gün içerisinde. Şimdi şeker sısı bir adam bunun daha sonra kazetmesi gerekiyor mu? Bu şeyi mesela yazın annesi tomadı. Bir ay. Daha sonra kazetmesi gerekiyor mu? Hayır. Hayır. hayır, niye hayır? İyileşim Çünkü şeker hastasının şu an tıbben iyileşmesi Çok mümkün mü? Hakkı şayasın. Mümkün mi? değil. O zaman şeker hastası gibi kalıtsal hastalığı olan kişilerin daha azı kaz etmesine gerek yok. Çünkü kalıtsal bir hastalığı Adam kalp hastası. Mesela doktor diyor ki sen e, o uçtan intihar Müslüman bir doktor. Akıllı bir doktor diyor ki kardeşim ben Müslüman bir doktor ama ehil olamaydı doktor. Hani Java bir doktora gitmişti, adam sağlandı, Allah nasıma kötü olustu. Müslüman ehil doktor kontrol edecek. Kaderim sen hoş bulman Sen hoşlaşsan yani ölümler riski var. Sen şu ilaçları günde üç saat altı tane ilaçlarını yemeli, şöyle dikkat etsin. Asla hoş Dedim ne yapacaksın? O bizim için fetva de, o adam için, bu adam ne yapacak? Ömür boyunca hoş bulacak. Ama ileride ileri hiçbir şey kalmadı hoş bulacağım. Bu kişiler kalıtsal hasta olan tansiyon gibi kolesterol gibi ciddi mağdada bu gibi iyileşmesi eee hastalığı değil. Mümkün olmayan Allah sen şifa kişiler ne yapacak olursa kafa verecek, eee şu verecek. Fidiye ne? 10 milyon açığı yani. 10 milyon 12 lira diyelim. Yani aylık 300 350 lira di mi? Mesela 350, lira, 350 lira para verecek fakire, itiyeslerine. Eee kurda koşa dağıtılacak o verecek. Biz Almanlara dağıtacağız ama ee, bu işin e, doğrusu buluyor arkadaşlar. Birine düşmanla cihat. Düşmanla cihat esasında arkadaşlar Oruç tutulmayabilir. Niye? Şimdi bu adam zayıf, düşman, güçlü, kuvvetli. Azman gibi geliyor. Hemen amarkalası, isharesi, nemlesi, bilmem ne gavursa. Geliyor, Üsünat atlıyor sen öldürmek için. Sen oruçsuz saat 7-8 olmuş akşam. Bir sahne suiftiarsınmış, hazesin, yorgunsun. Nasıl senin savaşırsın? savaşsın? Allah ona ne yapmış? Müvaffaşmış. Cihat, cihat. O an savaşman, oruçlam bile ne de daha fazla, fazla bile fazla. Mesela Salat seni diyor, amellerin en üstünü Allah yolunda cihat diyor. Amellerin üstü. Onun için Allah bize şehitlik nasılsın? Ben bunu bazı arkadaşlara söylüyor. Allah Allah. Ben 47, 48, 50, 52 yaşındayım. Allah olacağım. Çünkü Allah'a böyle dua ediyorum. O yaşta ya bana bir cihat meydana aç. Bir komuta açsa o cihade gidin. Yani o yaşta da Allah'ın izniyle eee evet. kafamdaki inşallah nasıl gideceğim? Allah nasip işe size bir dua ettim bana. Düşmanla cihat. Evet. Ben niyetin gitmek inşallah. Şimdi demek ki cihat omuz omuza savaşmazsa arkadaşlar konuş tutunabilir. Bu da Allah'ın izin verdiği bir e, durum. Gebelik ve süt anları. Gebe bir kadın eee kendisine bakılmış Mesela gebelin ilk aylarında, ilk birkaç aylarında mesela daha rahat olabilir. Veya sonlarında. Yani, gebe kadın kontrol ederken, ben gebeyim hamileyim ama sanki tutsan bir şey olmaz, tutar bir gün mesela, bir şey yok. iki gün, bir şey yok. Kırılmayı açar. Misal diyeyim ya, açar kırmayı suyunu vur içe, fazla hak etmez. Kendine daha dikkat edin. He. Artık hiçbir şey yok, devam et. Ama kötüleşti, ne yapar? Orucu Öğlen bir iki oldu. Yemek kadın, kötüleşti. Mesela ya kendi kötü hissetti, su içti, yemek ede, kefalet gerekir mi? Evet. Gerekmez. Bir güne bir gün. Çünkü Allah ne yapmış? İslam onu ne yapmış? Susat demiş. Tutmuyemezsin, tutasemezsin. bozsan da bir güne bir gün. Özel duyumu, süt anne. Emdürür mesela çocuğu. Emdürür kendine kaçıran izin de. Çünkü süt emdiren bir kadın çok susat. Yemesi lazım, su içmesi lazım. Bu gibi şeyler süt yapar. Bundan dolayı arkadaşlar, bu da müsaade edilmiş. Hayız ve nifas hali. Hayız ve nifas hali iki madde kaldı bitirilmiş inşallah. Hayız ve nifası biliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Hayız kadının ayda bir gördüğü mesela. Nifasta Doğum, doğumdan sonra. Doğumla. Çocuğun evet. Allah Allah çocuğumuz olsun inşallah. Doğumdan sonraki mesele. Bunun arasında oruç tutmak e, keyfine kalmamış. Oruç tutamaz. Ona oruç uymaz, namaz kılamaz, oruç bunun. Eee ziyafet Buna dikkat edin arkadaşlar ya. Valla dikkat edin. Yani takvaya kaçmayın. Takvanın nerede onu bilemeyiz arkadaşlar. <gülüyor> Takvanın nerede onu bilemeyiz. Şimdi geldiniz e, nafiloğuz diyoruz muhat çalışkan, Değil mi? Bugün tuttu diyelim muhatabı. Nafiloğuz. Biz öyle gelmesin lazım. Geldi. İşte yemek hazır. Ya ben haberini aldım. Muhatabı diyor ki size geleceğim yarın size bir saat süre. Bir işim vardı, dedi bana. Ben de yemek hazırladım falan. Muhatabı geliyor. Zaten Allah razı olsun. Beş yılda geliyor. Yemeğe, çayı, suyu kattık. Pasta, masa yapışıyor. Yengesi olsun. çay doldum. Hadi bu adayı ye. Şimdi oradan mı alasalım arkadaşlar? Ya, yensin yani. Bir şey olmaz arkadaşlar. Vallahi bir şey olmaz. Nafile oruç ha. Farsdan bahsetme. Bu da sünnet. Onu, onu geleceğim. Ramazan orucunda olmaz. Ama nafile, parası, perşembe, ayın içinde, ayın başında falan. Bunlar bu oruçlar yensem. Günah değil de arkadaşlar. Ya ben orucu bozdum. günah girdim. Mümkündür arkadaşlar. Tam tersine ve sahabelerde bozan vardı. Hatta boz bize teşkil eden sahabelerdi. Gel ucunu boz. Gel yemek ye. Yemek. Niye? Bu yemek sana hazırlanmış. Bir güne, bir gün mü güne hocam? Bir güne, bir gün. Nafile de zaten şey yok. Nafile de yine bir gün. Bir gün. Tabii. Nafile yine bir gün. Nafile şey yoktur. Nafile de yine de sorun yoktur. da bir madde almış ama Talak-ı Yemin Mesela şunu şey bitireyim inşallah. Mesela Attım bir kardeşimiz evlen evli bir kardeşimiz, ee, benden hafifle oruç bana kadar yemin edin, eğer diyorsan sen yemini bozmazsan, e sen orucunu bozmazsan, kalim benden olsun. Şimdi bizim Türk adetlerinde yok ama Arap adetlerinde böyle boş şey, şey var, rahat konuşunuz. Ben Türkiye'de basit diyorum, Arap ülkelerden basit Gayet rahat bir şekilde karşılığı boş diyebiliyor. Kerime aslında. öyle bir sebebi daha. Ne diyelim mesela? Ya yemek ye, yemek yemem. Ya yemek yememesen karim benden boş olsun. E ne yapacak bu adam şimdi? Aslı o adam zulüm üstüne yemek yemeyeceğim de. Yani ne yapacağım biliyor musun? Al kaç. Asal ceza. Hadi gel orucu İşte bu adama ne lazım? Bu adamı bu strese kurtarmak için yemek istedim. <gülüyor> Dövmek lazım ama Yemek er nasıl lazım çünkü ya bu masalımız şey başlıyor ama işte böyle derim bir tane çıkarsa bu da işin özü. Şimdi gelin masalı mesele arkadaşlar, Şimdi derimizde bir mesaj anlattım. Türkiye'deki demokrasi durumu, Türkiye'nin e, durumdan, dünyadaki orfanın, e, Amerika'nın orfanın demokrasi imanından, biattan bahsettim ve İslam'ın demokrasiye bakışından bahsettim. İslam'la demokrasi uyuşmaz. Uyuşmaz bir gün. İslam'la hiçbir izin uyuşmaz. Bakın izin diyorum. İslam'la hiçbir izin uyuşmaz. Demokrasi, İslam'la önce miydi sonra mıydı? Sonra. sonra. Her şey, her şey arkadaşlar, İslam'a uygunsa, İslam'a uygunsa Müslüman'a göre alınır. Biz mi alınmaz. Confucius kim bu adam? Çinli, adam? Çinli bir adam değil mi? Üç yıl önce yaşandığı bir adam. Confucius bir söz söylemiş. Bu söz güzel bir söz. Kabul ettik mi? Ettik. Bu sözü alır mı? İstanbul'un kutsal? Alır. alır. Niye alırız? Alır. Çünkü ilim Çin'de de olsa alın diyoruz. <gülüyor> Öyle mi değil. Güzel olan şeyler alırız. Güzel olan her şey kabul ederiz. Kimde nereden olduğu söylüyor. Hristiyan bir adam güzel bir söz söylemiş. Alırız. Hristiyan bir adam dedi ki kardeşim ben AIDS'in inacını buldum. Almasın mı şimdi bu? İla, İçin hepsi Yahudi ve Hristiyan tarafından Geliştirmiş, doğru mu arkadaşlar? Hı. Bunu anla bile İslam ona cazirmiş. Ama İslam ben itikadıma, imanıma bir şey dokunduysan amelime ona kaçtırmış. Olmaz diyor arkadaş. İşte maalesef e, iki hata. Birisi diyalog dendi. Batıldık maalesef bu mesele. Dinlemezdiyalok. Sonra ne oldu? Medeniyet ittifakına dönüştü. Toplumsı ittifakına dönüştü. Hadi onu yedik diyelim. Ama dinler arası, diyalog aslında bir yön iyi. İt konuş, Hristiyanla Yahudiye konuş, tebliğ et. Hakkanda. Bu maada söylüyorsan kabul ettik dinler arası, diyalog. Ama sen bütün dinleri tek din yapmaya çalışıyorsan. Ama çok muydu? Evet. Ama o öyle. Bütün dinler, Yahudi dili, Hristiyanı, İslamı ve Budisti, Mecusili, hepsini arada tek bir din, tek bir kitap, tek bir din tüm dünyayı. Ama çöydü bu olması mümkün değil ha? İslamına vededir. Mümkün mü bir şey olması? Buna vededir. İkincisi Budistler var mı dünyada? Var. Budistler. Şimdi biz son 10 yıla kadar, 5 yıla kadar Budistler nasıl bir insanlar? Saçiyi bağlamaz. Yok ayak. Üç Şu kadar pirincim olsun. Şu kadar pirince tav tavors. Böyle. E, yüzlerce Budist, sabahlar çıkarmış, Sabah hareket etsin. Hava edemez. Yüzlerce Budist. Evet. Eve dolaşmış, Dolaşırken de hatlattığım bir parça şey demiş. Yani pirinç. Bir de hayvanlar dünyadan el edecekmişler. Sebebi ne? Bir parça pirinç az bir yada suyum olsun. Allah bereket etsin bizim tabirimizden. Yeter. Bu namussuzlar. Böyle namus. Dünyada hiçbir yerde Budistler hakkında kimse söylemiyor. Hiç duyuyoruz mu? Budistlerin Müslümanları kestiği, canlı canlı atışı attığı, yani. evet. yedikleri, öldürdükleri, bebeklerini atsak diyor ama mı? masın çünkü niye çünkü bu dizin arkasında Çin var, Tayland var, Asya ülkeleri var ne Avrupa'sı ne ama arkası bunlarla baş edemez edebilir mi edemez edemez işin ne abi gövme meslen geli düman falan geli çünkü olayı Çin, Japonya, o ülkeler orayı yönetiyor onlar işimiz yok ama attım e, nerede diyelim ki bir hafta Hindistan'da Müslüman bir ülke diyelim talatmasın Su der Bir tane köpek attım kuyuya düştü. Ne var arka? Arka. Why do you köpeğin bir tanesi kuyuya düştü? Nasıl kurtarmazsınız? İşte Müslümanlar budur derler mi? Derler. Hayvan hakları. Hayvan hakları, Müslümanlar budur derler. Bu ise İslam'ı kötülemek için küçük şeyler almaya çalışıyor. Ama elhamdülillah biz izzetliyiz. Müslümanlar izzetli der. Müslümanlar şerefli der bizim izzetimiz şerefimiz Allah'tan gelir. Allah'ın dinine Allah'ın kitabına, Allah'ın peygamberine sarıldığınız müddetçe sımsıkı sarıldığınız müddetçe arkadaşlar asla hiçbir izin hiçbir düşünce bizi yıkamaz bizi devremez. Allah'ın zile Allah'ın hükmü açıktır. Üzülmeyin gelişemeyin eğer inanıyorsanız üstün gelecek olan sizersiniz. Allah hayati ortada mı? Ortada. Orta. Allah'ın zile şerefli olan biziz arkadaşlar onlar değil üstün olan biziz İzzetli olan biziz. Ezilmeye gerek yok arkadaşlar. Avrupa'nın şusu var. Amerika'nın bu su var. Batı'nın bu su var. Şöyle uçağı var. Önemli arkadaşlar. Ben Müslümanım. İzzetli şerefli olan benim arkadaşlar. Budur arkadaşlar. Böyle inanacağız. Ezilmeye gerek yok. Dig olacağız. Bu dünyada Hasan Ali gibi insanlar geçmiş. Bana Muhammed Musi gibi insanlar geçmiş. Ne diyor? Gerekse kanıma kıtır diyor böyle insanlar? Binlerce, yüz binlerce şehit geçmiş. Önce geldi. Elhamdülillah. Şehitlerimiz bu. Allah hakkıyla, hak ederek artısın nasipsin. Ama bizi de bu yolda e, şahadet yolunda arkadaşlar isteyin. İsteyin. Şehitli isteyin. Vallahi bu kadar günahımıza, şehitliden başka bir şey yapmak istemez arkadaşlar. Bizim günahımız şu. Allah yolunda şehit olmayı Allah bize nasip etsin. Kendi yolunda mücadele eden kişiler değilsin. Ama unutmayın arkadaşlar. Allah yolunda tebliğ, Allah yolunda hakkı anlatmak. Allah yolunda bir adam İslam'a çekmek var ya inan ki çok üstün bir adamı kafir gavur bir al İslam'a çek Allah'a, peygamber, dini, imanı anlat arkadaşlar o zaman bu yaptığın iş çok üstü bir iştir çok üstü bir iştir bizim cihadımız tebliğdir günümüzde ben günümüz Türkiye'sinde alıp kimseyi öldüremem kimseyi kesemem, kimseyin başına ezemem günümüz Türkiye'sinde yapamam mümkün değil çünkü niye? adama ne verdim ki ne alacağım Adama da Allah peygamber etmam. Bizim Müslümanlığa İslam atmak lazım. Bakın bir daha söyleyeyim, bizim Müslümanlara, Türkiye'deki Müslümanlara İslamı gerçek İslam atmamız lazım. Gerçek İslam anlatılmamış anlatılamış Bu Bugün televizyonda sadece e, efendim söyleyeyim, e, kadını öperek oğuz bozulabilir mi? Efendim söyleyeyim, fal baktım ne olacak Halit? E, efendim kanal e, kapattım durum ne olacak? Anne bana küsü, kabirdeki durum ne? Fala güya gördüm, ne olacak? İslam sadece bu gibi şeyler zannedildi. Böyle şeyler. Fala baktım, et, e, mendili sildim, köpek geldi, bacağıma çarptı, ne olur? Efendimiz sallallahu kan çıktı, bozulmuş, bozulmuş. Ya bu gibi şeyler. İslam'ı böyle indirgediler. İyice indirgediler İslam'ı. İslam tam dersi ya. Lan bir gün soru ya, gülümüş Türkiye'ye, gülümüş sistemi caiz mi? biraz cihattan sorun, biraz Allah'ın hükümünden sorun, biraz Allah'ın dini yaşamaktan sorun, biraz Allah'ın kitabına göre nasıl e, Türkiye'nin nizama sorun, onu sorun, e, nasıl insan kazanacak, onu sorun, yani daha ciddi sorun yok mu? <gülüyor> Öncelikle, daha ciddi sorun var. Var değil mi? De de Biz olmayanca, böyle bir şey yoksa kardeşim. El Fatiha.